somut, tekil yapıları çerçeveleyen kavramsal olanlardır. Tümel olandır. Aklı, bilgi elde etmeyi, bilgiye ulaşmaya amaçlamak her zaman modern olmakta bir sonraki bir dilde gitmektedir diyebiliriz. Modern duruş Olup bitenler karşısındaki modern görüş. Bilmiyorum, tartışmak üzere zihnimizde saklı tutalım isterseniz. Esasında öteden beri, baştan beri farklı kültürler, farklı insanlarınca ilgilenmesi, toplumsallık, bir kültürellik son derece parçalı bir yapı. Aynı değil hiçbir yer. Dünyanın hiçbir yerindeki gelişmeler, insanlığı gelişmeler aynı olmuştur. Diyemeyiz. Onların ortak bir gelişme dinamiklerinden söz edilebilir. Ama fizik dünyada olduğu gibi değil. Kaldı ki fizik dünyada bile bu böyle değil. Çeşitlilik eleman, türlerin çeşitliliği ve benzeri. Türlerin çeşitliliğine, doğanın kendi dinamikleriyle ilişkisi çerçevesinde farklılaşması, çoğunlaşması, azalması, mutasyona uğraması, mesela kullandığı deliklerle diyecek olursak orada bile büyük bir farklılaşma var. bir insanları sürekli bu farklılaşmanın peşinde geçenlerde bizim üniversitede MÜRKAN diye bir araştırma merkezimiz var. Maltepe Üniversitesi e, Kanser ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi bir kanser hücresine bile yeniden bir düzelebilecek bir hücre halinde gelmesi konusundaki araştırmaları sundular arkadaşlar. Yani nasıl bir mutasyona uğradı, yeniden nasıl doğal bir hücre, sağlıklı bir hücre durumuna geldiği konusunda çalışmalarda bu görüşünde. Dünyanın her tarafında bizde. Dolayısıyla orada bir çeşitli farklılık. Bu duruş, bu durum bu bir durum yok. Bunlar durumlardır. Bu durumdan karşısında biz insanlar nasıl duruşlar, situasyon, pozisyon farklılığına baktıkları çekiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her için günlük hayatta bile bir takım durumların içinden geçiyoruz. O durumlara karşılık situasyonlara karşılık nasıl pozisyonlar, duruşlar kazanıyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla modern duruş burada varlık karşısındaki modern duruş tekinden yola çıkar. Ancak orada durmaz. Bu duruş varlık var olan karşısında kazandığı mesafe almışlar bilginin yolunu açar test sürüyor aynı tesis sürdürüyorum. Evet. Bir sonraki lütfen. postmodern durum durumlar zaten postmodern bir bakıma. Onu da demek istiyorum. Çeşitliliği fark insan dünyasında her bakımdan. Peki modern kurucu çerçevesinde bilinebilir olur ancak varlığının farkına varılabilir ancak postmodern durumda özne nesne ayrışması söz konusu değildir. Modernite de ise özne nesne ayrışması söz konusu, felsefe tarihinde de bunun ne başladığını hepimiz biliyoruz. Peki şimdi hızlıca tartışmaya ben daha çok zaman ayrılsın istiyorum. Modernliğin felsefi olarak konumlandırılması bir sonraki he? Bunları belirleyecek olursak, yıllar önce bu çalışmayı Hacettepe Üniversitesi'nde ben sunmuştum. Öğrencilerle yaptığımız bir çalışmadan. Gördüğünüz gibi akla aklın modern kullanımına dayalı olarak... ...düşünüpselliği, refleksiyonu... ...düşünmeyi... ...bireysel özneyi yerine çıkarma... ...öznenin kendisini giderek... ...birey, kişi, yurttaş... ...kavramları buradan doğuyor. Hatta bunu birazcık daha ilerleyeceğim olursak... ...yine son yıllardan... E, ...üzerinde durduğu ...hatta bu konudaki ilk kelip kullandığım yazıda... E, ...gezi olaylarından sonra... ...gençlerin bize... ...ağlaş olmayı öğretiyor... ...mesajını vermek üzere yazdığım... ...bir yazıda da dile getirdiğin gibi... Ağdaşlık da bundan doğabilir arkadan. Yani sitizm e, yerine netizen kullanıyoruz artık. Ya da kullanıyor bazı insanlar ağlar üzerinden yürüdüğünüz için. Ağdaşlık da aslında her ne kadar postmodern durumları içerik, içerik olarak aktarıyorsa da e, kanallar yani postmodern durumların kullandığı kanallar, araçlar moderndir, teknolojik Teknolojiyle doğrudan doğruya bağlantılıdır. Dolayısıyla öznenin kendisini giderek birey, kişi ve yurttaş olarak duyumsadığını, duyumsamasını sağlamak söz konusu modernitede. Kavramları dille dayalı olarak sınırlama, paylaşılabilir denetlenebilir, sınanabilir bilgiye diye önce kavramına evrensel olan her yönden ortak yaşama alanları edinmeleri evrensel olma. Her, her yönden ortak yaşama alanları belirli. Ve bir bakıma düzleştirme en eleştiriye uğradığı noktalardan biri modernitenin uç boyutlarda karşı sıfına dönüşebilir. Ultramodernisi yapıda bireysel özünde kaybolur. Hatta postmoderniteye dönüşebilir. Bireysel özne özünde kaybolmuştur oradık. Eleştirme modernitede ama ardından bunu mutlaka yeniden yıkılandırır zamanın özellikle gelecek boyutunda hesaba katma, ilerleme fikriyle modernitenin birlikte gitmesi öngörüde bulunma ve benzeri. Girelim bir sonraki lütfen. Postmoderniteyle bağlantılı olarak varlığı var olanı öne çıkarma. Olup biteni kendi doğallığı içerisinde hatta bir çıkarma. Özneyi neredeyse ortadan kaldırma. özne neyse gerilimini belirsizleştirme. Aklı modern kullanımına etekle karşı çıkış her türlü sınırlandırmaya karşı kabırdırma. Sınır kavramını sevmiyorum hiç postmodernite. Oysa modernite de sınır kavramı çok öne çıkıyor. Tekili öne çıkarma. Eleştiri boyutunu gündemde sürekli olarak canlı tutma. Ama yapı bozuluna uğrattıktan sonra olup bir ilgili düşünüşleri yerine bir şey koymadan çok da öne çıkma. Zamanın şimdiki boyutunu hesaba katma. Söz konusu. Postmodernite de benim tespit ettikleri bunlar bütün e, bu tür belirlemelerle mantıla zorlarının görüşlerindeki ortak faydalar veya bizzat deneyimlediğiniz yapılar. Postmodernlikte de net pek sıkıntı olarak neyi göre görebiliriz? Bir sonraki lütfen. Günümüzde modernliğe karşı çıkanların sanırım e, karşı çıkanların modern bir olmuş. Günümüzde modernliğe karşı çıkanlar ile ilgili olacak anlayabilirim. Önemli bir nokta var. Tekin belirlemelerin giderek, bunu düzeltmeyi muhakkak ve tekil belirlemelerin giderek öze ilişkin belirlemeler durumuna yükselmesi ve bu kez bireysel özne dışı neredeyse sahip yapılarının ölçü alınması, dinler, ırklar, milliyetler, cinsiyetler ve yine bunların hükmeli olması. Burada bir sıkıntı var. Çünkü, şöyle bir analiz yapabiliriz, postmodern durumda çoğunluk, kültürel çeşitlilik, ne bileyim, Tamamen farklılıklar hepsinin kendisini daha çok ifade etmeye çalışması günümüzde olduğu gibi. Bütün toplum kesimlerinde, yaşama planlarında, hatta evi içme kültüründe de bir çeşitli mutfakların bir araya gelmesi, saf bir mutfak yerine çeşitli mutfaklar, gelir kuşan tarzları, bütün bunlarla bağlantılı olarak bu çeşitliliği biz görebiliyoruz. Ama bir süre sonra bu aralıkdaki uyumun veya o çok kültürlülük dediğimiz yapının, e, bozularak bunlardan birinin bir mesafe kazanması, bir e, algısı yaratıp taraftar toplaması ve gruplar tarafından temsil edilmesinin artması sonucu bu defa ne oluyor? Öbür gruplardaki insanların çekinip bırakılması, onları e, onlara hükmetme söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada hassas bir nokta var. Özel ilişkin belirlemeler haline gelebiliyor. Özcü bir daha e, net olarak söylemek istersen teknikliklerimde kullanacağım burada. Birdenbire o modern duruşlar, durumlar pekisi de birdenbire öz, daha doğrusu duruş demek lazım burada. E, özcü bir tavır, tutum takınarak diğer üzerinde egemon yapmaya başlayabiliyor. Bunların da dayanak noktaları dinler olabiliyor, dırtlar olabiliyor, milliyetler, cinsiyetler olabiliyor. Evet, bir sonraki lütfen. Aklın modern kullanımının özne nesne ayrıştırmasına karşılık geldiğini biraz önce belirtmiştik. Şimdi bu modern kullanım burada da çok problemli yönler. Niteşin postmodern algılamaları ve lanlıkta ayrımlanma eleştirilerini, modernite eleştirilerini haklı çıkarabilecek durumlar da var. Açıkçası. E, bu da bu kullanım aklın modern kullanımının özellikle teknik teknolojik mekanik kullanımı söz konusu olduğunda, aklın araçsal kullanımı söz konusu olduğunda bu hiç sınır tanımaz bir biçimde dünyayı tahsil edebiliyor. Burada da tabi çok incelikte düşünüşlere ihtiyaç var. <gülüyor> son zamanlarda e, yine son zamanlarda diye epeydir tartışılan bir şey var. Size de paylaştığım gerçekten bu konuda bir yazı yazacaklar yazıcadan sonra okuma şansınız olur. Bu e, 16. altıncı yüzyıl, 17. yüzyılda birlikte doğanın çiftliğe kadar gelen tahmin edilmesinin işte görüyoruz çevre kirliliği, yeni benzeri, bilgiyle problem yaşıyoruz. Bütün bunların arka planında yeni doğa biliminin kurucularının payı olduğu, günah keçisi olarak da ilan edilen kişinin geçenlerde arkadaşlarla tartıştık hatta, Fransız Bey'in olduğunu hep söyleniyor. Somut olarak örnek bunun yani bir yanlış algılama, yanlış olduğu üzerinde, yanlış algılama olduğu üzerinde ısrarla duruyorum. Yazımı da buna, buna odaklayacağım. Tamamen yazacağım yeni yazıyı. Çünkü Bacon hakikaten yanlış anlaşılmıştır. Hiçbir şekilde öyle demek istememektedir. Ama ne yazık ki felsefe tarihinde yaygın yanlış anlamalar çok. Hatta bizim konuda felsefe kurumuyla Hünsepe Üniversitesi'yle birlikte yıllar ödücü çalışma yaptık felsefe tarihindeki yanlış anlamalar. Keşke yönden olduğu bir sunuşu yapsaydım ama neyse yine de hiç zaman vakit geçmeyin. Çünkü Belikan'a o kadar çok hücum olan yıllar olduğu için, günah işte kıçısıyla ilan edildiği için Belikan'ı birazcık savunacağım. Sözü o konuda fazla uzatmak istemiyorum ama çok dikkatli olmamız gerekir. Moderniteye karşı çıkarken ne tür moderniteye? Belki bu siyasi rejimlerle bağlantısı içinde, siyasi örgütlenmelerle bağlantısı içerisinde teknolojinin sınır tanımaz bir şekilde e, aklın pratik yani etik kullanımının dışında söz konusu olduğu kapitalizmle bağlantılı olan bir modernize modernizm, moderncileştirme modernizasyon bakın, modernizm, denirini hiç kullanmamıştım onu kullanıyorum şimdi modernizasyon, moderncileştirme yani modernleşme bununla bağlantılı noktaya gelindiği zaman kör bir akıl kullanımı, kör bir teknoloji kullanımı bütün bunlara bağlandıklı içinde elbette eleştirim hakkımız saklı. Ama bu demek değildir ki modernize daha başka adliyolu olarak eleştirilmesi veya gündem dışı bırakılması gereken bir tutumdur, duruştur demek değil kesinlikle. Burada dikkatli olmak gerekir. Ben bunu birazcık daha somut bir şekilde dile getirmek üzere. Bir yandan biliyorsunuz insan hakları konusuyla epeylik uğraşıyorum. Ve yine doktora e, derslerimizde işlediğimiz yakından da e, burada doktorazımızdan da şeyler var. E, Osman ve Buarik Viyan'ın bir Güney Aleykalı bu. Üniversalizm ve Partikularizm arasında insan hakları bir sonraki e, başlıklı bir yazısı, makalesi. Şimdi tabii şu da önemli, dedik ya insanlar toplumsal, tarihsel, kültürler aynı zamanda doğal varlıklar. Bulunduğumuz çevre, kültürel geleneklerimiz ister istemez postmodernların tırnak içinde haklı olduğu noktalardan biri bizi belirliyor. Şimdi e, bazı gelişmeleri, bazı düşünsel e, yapıları çok önceki zaman dilimlerinde ele almış, tartışmış, etmiş, daha farklı gündemlerle e, yoldan, insanların günlerindeki belirlemelerde, örneğin bir Örneğin günümüzde çok öne çıktı tüketim toplumu kitabıyla, kendi adına düzenlenen yazılar vesaireyle Jean Baudrillard. Baudrillard'ın mesela yazmış olduğu yazılardaki kalkış noktasız ana sorunları, felsefi kaygıları ile sömürgecilik dönemini çok iyi yaşamış. sömürgecilikten payına çok şey düşmüş. Ne yazık ki bir toplumdan çıkmış olan bir yazarın ister istemez farklılıklar oluyor. Bu hareket yanı, bu farklılıklar durumların, üniversal durumların açısını da sırasında çekmiş bir olarak insan hakları sorununa son derece güzel bir noktadan giriyor. Üniversal bedellemelermiş işte evrensel insan hakları bir de bir anda. Bir anda bitenler. Dolayısıyla o gerilim, benim tekil tü, tümer gerilimi dediğim, ortaçağ okumakla kazandığım o bilgi bağlamını kuarlayan bu yazısında partiküler durumlarla, tekil tüker durumlarla, üniversal durumlar arasındaki gerilimi ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi tüm bir deneme yap yapabiliriz bununla ilgili. Bir sonrakine geçelim. ...paraklığın başından alacağım burada... ...insan haklarının ardındaki... ...evrensel ilkeleri belirgin kılmaya... ...çalışan yazar... ...yazısında bunun üzerine duruyor... ...günümüzde yaşanan sıkıntılara... ...şimdi hakikilik konusuna geliyorum... ...bizim hakikilik diye biraz önce... ...anekdot olarak anlattım... ...yani otantiklik ve özellik... ...yani otonomi... ...bunlar karşı bir yerde... ...kavramlarına, bu iki kavrama... ...özel olarak dikkati çekmeyi deniyor... Modern öznenin kimliği idesine dayanan bu büyük karşıtlığı eline boyuna irdenemek istiyor. Kimlik sorunları da günümüzde postmodern, modern tartışmaları içerisinde son derece önemli biliyorsunuz. Modern öznenin kimliği idesine dayanan bu büyük karşıtlığı eline boyuna irdenemek isteyenler yalar şöyle devam ediyor. Bir yanda kendini belirleme, sorumluluk ve özgürlük kavramlarını birleştiren bir ideal olarak otonomik, özellik. Bakın bir yanda sorumluluk, özgürlük Mevlasun'un yazısında Kant'ın yazısında aydınlanma nedir yazısında çok öne çıkar özellik biliyorsunuz 18. yüzyılda 1784 yılında yazılmış yazıdır. Sorumluluk, özgürlük kavramlarını bir meclan idare olarak otonomi yani özellik. Öbür yanda da belirli bir kişisel ya da ortak tercihine Kişisel, ortak dediği zamanı grupsal tercihe. Sırf kendi tercihi olması nedeniyle altı çizilmesi gereken bir nokta. İçinde bulunduğunuz birçok durumu da açıklıyor. Sırf kendi tercihi olması nedeniyle bağlanmaya öncelik veren ve kendine özgü bir yaşam tarzı olan otantiklik ideali var. Yerellik, hakikilik, o içinde bulunduğu durumu önemseyen, bunu herkese hatta aslında dikkat etmeye çalışan, empozi etmeye çalışan bir hakikilik. Ee, bir, nevi bir? bir Otantiklik, işte yerel, yerlilik hatta diyebiliriz. Bir yanda da özellikle Bu durum kişinin kendine göre iyi yaşam tasarımını seçme konusunda yardım sağlayan benim yorumum, al, ala etik bir temel oluşturmaktır. Bu iki durumdan. Ancak hakikilik böyle bir olanak sağlamakta. Buraya lazımlık istiyorum. Bu durum yani otonom olmak ile otantikliği sürdürmek. Bu çelişkileri, bu sıkıntıları yaşamıyor muyuz? İçinde bulunduğumuz toplumda bunun o kadar bir örnekleri var ki modern bir yapı içerisinde, modern bir ilişkiler ağı içerisinde yaşamak istiyoruz bir yandan sorumlu olmak, özgür olmak, özel olmak ama işe alan olacağız. Köylümüzü, kentlerimizi seçiyoruz. Rektör seçiliyoruz. Bunların çok somut olarak görme olduğu için söylüyorum. Aynı liseyi okuduğumuz arkadaşımızı danışman yapıyoruz. Hemşehrimizi koruyoruz. Yani o antikliğin sırasında özelliğin, sorumluluğun, özgürlüğünün önüne tek hala Belki buradan tartışmalar çıkabilir. Öyleyse sonraki lütfen başlangıçta modern bireyicilikten doğan otantiklik iyi ki modern bireyicilik var. Otantik olanlar da yaşayamayacaktı bugünümüzde. Çok şey borçlu ee, postmodern olduğunu iddia eden kişiler modern değil. asıl çalışmanın artık planı bu çünkü. Başlangıçta bu, diyor bu halde ya da bu halde başlangıçta modern bireyicilikten doğan otantiklik, hakikilik, yerlilik giderek getiretiği kişi ya da grupların Din, din, cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri gibi kimliklerini belirten ve onları temel bazı özelliklerine göre tanımlayan karakteristikleri kapsamaya başladı. Uyandılar. Ve soruyor mu farklı olarak bir bakıma? Her iki ideal de yani otomomi ve otantik idealleri çok çarpıcı ve cesur bir soru soruyor burada bu Kuali aynı düzeydedir. Bunun en basit anlatımı, çok tepkiyle karşı verilmesiniz, bir sanatçının yıllar önce oy konusundaki yorumu. Aynı mı oylarımız? Paranlığı kapatıyoruz da ben. <gülüyor> Benim Yeni bir kişisel anlatım diyor bu ay diye, aynı düzeyde olmadıklarıdır. Onlar arasında daha çok bir asimetri vardır. Bu da otonominin otantiklik karşısında mantıksal ya normatif bir önceliği olduğunu gösterir. Mantıksal olarak yani bir noktada otantiklik kendisini ilan edip varlığını sürdürecekse modernliğe, otonomiye çok şey borçlu. Bunu biz sağ demokrasinin çok kırılgan olması noktasına kadar da taşıyabiliriz bence. Siyaset açısından konuşsak veya günlük ilişkiler açısından da konuşursak bu da aynı zamanda farklılıkların, önci, farklılıkların ancak diye yorum yapıyorum özellik idealinin otonomi idealinin olduğu yerlerde yaşanabileceğini bize gösterir. Yani yaşayabilmek için farklılıklarda özelliğe aslında ihtiyaçları var. Bir sonraki lütfen ilginç olan durum tam da burada ortaya çıkar. Özellikle yerel olanın öncelendiği yerde, yerel alanının öncelendiği yerde hakikiliğin, saflığın kutsandığı yerde özel olanın yaşama şansı yoktur. Sorumluluk, özgürlük, özellik birlikte gidiyor, Bunun şansı yok. Öyleyse aklın pratik kullanımının payandası, taşıyıcı temeli olan özellik, kaptan bir çok iyi biliyoruz, evrensel bir postüler olarak hakikiliğin, otantikliğin, genellikle insan dünyasında olduğu gibi yerel değil, kültürel, yerel normların önüne geçer. Bu temellendirme modern olanın postmodern olanı da kucakladığı, yaşattığı bir sonraki kütlen, yaşamasına olanak tanıdığı anlamına gelir. Ancak bunun tersi mümkün değil gibi dönülmektedir. Bir yandan postmodern durum modern duruş bağlılığıyla ancak varoluşunu sürdürebilir. İddia, yazının iddiası bu konuşmanı. Öte yandan ise modern durum, postmodern duruşun tehdidi altındadır, diyebiliriz. Başka bir deyişle modernlik, postmodern duruşun tehdidi altındadır, hakikilik özelliği ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Üstelik postmodern duruşlardan herhangi biri, grubun eline geçtiği zaman tehdit, modern durumun aleyhine iyice artacaktır, artacaktır savunu burada ileri sürebiliriz. Burada bir halkine atlamışı düzelteceğim bunları. Artacaktır savunu burada ileri sürebiliriz. Sonuç olarak tartışmanın zaman kalması için ben burada birazdan noktalayacağım. Sonuç olarak bir sonraki modernlik ya da modernite varlık karşısındaki duruşunu özne-nesne ilişkisini benzerlikler üzerinden kurmakla birlikte özelliğe, özgürlüğe yer veren duruşuyla farklı olanları da farklı olanlara da alan açabilmektedir. Adını da moderniteye diye borçlu olan postmodernist ya da modernide, var olan karşısında mesafe kazanamadı, özne-nesne ilişkisini öne çıkarmayı başaramadığı için, salt gelenlik hakikilik çerçevesinde kaldığı için yalnızca varlık düzleminde kalmaktan bilgi düzlemine yükselim emektedir. Bilme düzlemine var, var olma bilme düzlemi. Biz felsefede daha ilk hafta derse gelir öğrencilerimize var olma düzlemiyle bilme düzlemi arasındaki farklar üzerine bir bilinç kazandırmaya çalışırız. Dolayısıyla postmodernize sadece var olma düzlemiyle kalmak bilme düzleminin yükselim emektedir. Modernite ya da modernlik bilmenin olanlarını kendi içinde taşırken tez Burgu yazıda Postmodernite ya da postmodernite bilgilerin ya da bilmenin olanları bir bakıma ortadan kaldırmaktadır. Öyleyse, günümüzde bilgiyle başıboş olmayan yönelimlerin postmodernliğe yakın olmalarının hatta onu çok sevmelerinin bizim ya da buradadır Yorumlar Sözünü burada nokturuyorum. Umuyorum çok belli tartışmalar çıkacak. Kışkıncı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Evet. Evet, evet. Evet, şimdi, şimdi, bir sunum oldu belki. Anlaşılmayan yani bir şey şöyle yapalım isterseniz yöntem olarak. Anlaşılmayan noktalar varsa onları bir sevinç alalım. Ondan sonra da sizlerin görüşleriyle yaşadıklarınızı e, burada iki olup da iki kavram açısından değerlendirin. Ee, özellikle belki İstanbul'a baktığımda mimari açısından tam bir pospadan kent durumuyla karşı karşıyayız. Ee, çok çeşitli uygulamalar var. Bunları görebiliyoruz. O olabildiğince sürdürülüyor. Ee, yıldan önce bir antropolog grubuyla Ankara'dan, Hesembağ'dan indik. Araçlarla şeyine doğru gidiyoruz. Dediler ki bu gece konular ne kadar güzeldi, bunlar, ne kadar hakikiyle ne kadar boşluk ne yaptılar şimdi bu binalarda i̇şte Ankara'dan böyle o yolu bilesiniz hava alıp o yolu aynı zamanda bir muazzam bir değişiklik oldu yani o bunun yerine geçebilir mi? Bunlar çok tartışmalık konular hakikaten artıları eksileriyle bunların aslında olması da gerekir hem o hem o olamıyor olmadı orada ne o ne o belki denebilir ya o ya o mantığı da belki yükleyebilir ya o ya o mantığı oldu şimdi, o antikliği kaldırıp yerine modern kiplik kutularını koydular. Ee, bilmiyorum, bunlar çok tartışmalı mı onlar? Çok yakından bakılması gereken yankımına. Ama biz şu anda dünyanın şu durumunda bütün çağlarla bir arada yaşıyoruz, bütün birikimle bir arada yaşıyoruz. Ee, İlerinde çok zor olacak zannediyorum ee, 21. yüzyılda, 21. yüzyılda bile daha. 21. yüzyılda belki çok daha zor olacak. Tanımlamak, sınırlarını çizmek, belirlemek özellikleri bakımından neden çok zor olacak? Çünkü ağlar üzerinden, netler üzerinden, networkler, şebekeler ağlar üzerinden sistemlendiği için dünyanın her tarafını seninle bir adam hem serabeti çağlar bir arada yaşıyor, Anlayışlar bir arada ölçü geliştirmek, kriter oluşturmak çok zor. Nasıl ki sofistlerle pilatonu karşılaştıranlar, pilaton ve pilaton gibi düşünenleri karşılaştıranlar ölçük krizine ekilebilir, dokunurlar. Haklı olarak. Ölçük geliştirmek, ölçük oluşturmak çok zor. Bu konularda soru sorarsanız, kendinize bilinizebilirim. Ama şimdi sıra size. Evet. Buyurunuz. Mikrofon bir şey yapabilecek mi acaba? Buyurun. Tabii tabii siz, buyurun. Benim kendimize sağlık. Ee, benim telsere bilgim yok derece ancak e, belli bir dönerden sonra kendimi biraz ayrım atmaya bu açılardan çalışıyordu. Ee, onun için de bu çalışan benim karşımda benim tipim de insanlık için, de insanlık için çok e, derimli. Benim e, burada anladığım kadarıyla e, modern işte bilgi ön planda, postmodernizde ve çıkar ön planda. Bugün bizim ülkemizde yaşadığımız ortamda da postmodernizm söz konusu kadarıyla, ve her şeyde çıkar ön Burada otantisme, otantikliğin ön planda tutulmasına baktığımız zamanda da insanlar kendi düşüncelerini, duşlarının hayatta geçirip uygulama noktasını getirmek için ve ekip çalışmasına ihtiyaç içindeler. Kendi çevrelerini e, bunda gayet güzel çıkartıp <gülüyor> kullanabildikleri için e, bu otantik işte benim hemşerim, benim aslında onları korumak değil de kendi çıkarlarını e, hayatta geçirmek için yaptıklarını düşünüyordum. Sadece bunu paylaşmak istedim. Doğru olup olmadığını bilmiyorum ama ben böyle bir fikirdim. <gülüyor> sevdiğimleri bana bunu gösteriyor diyorsunuz. Sana farklı düşünülebilir. Burada devam edelim. De yani ben bir yanıt, bir yanıt vermek istiyorsunuz herhalde. Şimdi evet. ben o kadar yardımcı olmaktan yana değilim açıkçası. Yani kişilerin otantikliklerini sürdürme konusunda doğal duruşları çok haklılık payı içerebilir hakikaten. Yani değişik bir şey ve yalancı bir şey nasıl bir düşünelim. Hatta içim bulunduğumuz ortamda. Çocukluğumuzu hatırlayalım. Okula ilk gittiği gün, çen şakrak bir manzara çizen görüntülenen kaç çocuk oldu aramızda? Çocukluk yıllarında. Biz yabancı bir ortama girince ağlar. Bir daha biz yaşatmış arkadaşlar biliyorlardı. İlker Bey'in kızını. Yani çirkin bir o kadar gülümseyen çocuk birden o kadar yabancı hissetti ki bizim aramızda kendisi o kadar gümensiz hissetti belki de. Ağlamaya başladı. Dolayısıyla bu yabancılık, yabancılaşmada bir daha e, çok yeterli kullanılması gereken bir kavram ama e, içinde bulunduğumuz, alıştığımız ortamın biraz dışına çıktığımızda hepimiz e, güven tabi çok temel ihtiyacımız olduğu için, geri gelmiş olduğumuzu söyleyeyim, en temel ihtiyacımız ve en temel diyeceğim neredeyse. Temeller içinde nasıl en temel olay bir tartışma konusu vermiyor ama temel ihtiyacımız, temel değerimiz güvenle birleşiyor. Şimdi e, otantiklik yapısı içerisinde hakiki doğal kültürel yapısı içerisinde yaşamını sürdüren çeşitli nedenlerle zorunlu göç olabilir, işsizlikten olabilir vesaire bir diğer gerekçeyle kocaman dev gibi bir devasa bir şehre geldiği zaman insanlar ister istemez dayanışacaklardır. Otantikleri yaşayacaktır. ...gününü sokakta yıkamaya, asmaya... ...Sultan Birliği'nin şu sıralarda da görebilirsiniz. Gün çırpan kadınları yalan inecektir. Yani alışmıştır çünkü onun kendi çok doğal tablıdır. Çok doğal bir şekilde ihtiyaçlarını doğayla, insanlarla, başkalarıyla olan bağlamasını... ...alıştığı yerel, kültürel değerlerinin üzerinden kuracaktır. Ve yani bu çok samimi bir şey. Veya geldiği zaman, bir ki fabrikada çalıştığı modern bir ortam fabrika iletişim ilişkileri farklı, ee, çalışanların e, kurumla ilişkisi farklı. Nerede ne kadar farklılıkları sürdürüyor? Olay bir sene. Yine de, de yerellikler ağır basıyor bir noktada ama sonra da hemen o Amerika'nın yanında bir yerleşim bilimi yoksa gece koldusunu yapacaktır. İstanbul'un tarihini. Sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan, benzeri açıdan baktığımızda. O sırada insanların otantiklikleri de, de samimilik var aslında. Samimiyet var, işlemlik de var. O içerisinde kaldığı takdirde kimseye de zararı yok aslında. Potantik bir durum. Yerel yer bir durum. Yerli bir yalan. Ama işte çıkarlar keserisine verildiği zaman şöyle diyebilirim. Hepsinin çıkar ilişkisine dayalı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Çok samimi olanlar alışıla gelmiş üzerine e, bu ortamlarda sürülmeye çalışan bir bunun için dayanışmaya ihtiyaç duyan insanlar var. Orada işte ne oluyor? Eğer sizi ...modern bir yapı içerisinde topluma... E, o şekillendirmeye ...veya da toplumun ihtiyaçlarını... ...karşılamayı, şekillendirmek... ...biraz böyle hegemonik gelişkiyi de... ...ortaya çıkarıyor ama... ...ihtiyaçlarını anlamaya çalışan insanları... ...burada şimdi modernliğin de... <gülüyor> ...üzerinde durması gereken noktalardan... ...böyle kurumsal olarak, kişisel olarak... E, ...veya... ...kama <gülüyor> örgütlenmeleri olarak... ...baktığımızda ihtiyaçlar üzerinde... ...durması ve bunları karşılamaya yönelik bir takım çalışmalar yapması gerekiyor. İşte o çalışmalar yapılmadığı içindeki dayanışma grubu oluşturuyor haklı olarak insanlar ve oradan da zaman içerisinde bir takım dejenerasyonlara da uğrayabiliyor. Yani bir arada bunların için çok daha yeni bilgiye başvurmayı ben burada öneriyorum açıkçası. Bilgiye çok böyle başvurmaya çalışılması da pozitivizm filan gidiyor haklı var ya, Hiç ilgisi yok bunun pozitivizmine. O belki de pozitivizm diye felsefe tarihlerinde çokça böyle kalıp haline getirilmiş ama e, anlamı üzerinde çok fazla durulmamış ne yazık ki el kitaplarının e, olumsuz, yargılayıcı tutumları ve bunların da kalıplarını ulaşıp kalıpları öğrenmeyi çok kolay bir Yani kalıplar bizim işimizi hakikaten kolaylaştırıyor ama aslında elemediğimiz tartışmaya açmadığımız zaman onlar bizim ayağımıza Iı, takozla olabilirler. Başka şeyleri daha doğrudan görmemizi engelleyen, sık sık kullandığımız değil ve misal perde inebilir. Peçe inebilir onların üzerine, olup bir perdenin üzerine görmeyebiliriz, göremeyebiliriz. O nedenle e, çok dikkatli analizlerde bulunmak gerekiyor. Bir süre sonra hakikaten çıkarı Yani saf bir anlayışlar. Barınma hakkında korunmak, kendi kendine, devlet, kamu bunu yapmadığı zaman, gece komudu yapanın daha sonra kentsel dönüşüm aşamalarında veya dışı mimari yöneliklerden bir özellikle İstanbul Örneği çok iyi bir yönelik e, çıkar grupları haline geldiğini görüyoruz. Gördük. Haklısınız büyük ölçüde. Ama bir yandan da samimilikle otantikliğin ve lütfetliğini de düşünmemiz gerekir diye bir yanıt vermek istedim. Buyurun. Aratalım mı? Evet, sonra size. Ee, ben bir soru sormak istiyorum. Ee, doğru anladıysan, durumunuzu doğru anladıysan andropondolojik noktada yaklaşıkınızı e, kavradık. Postmodernlik de modernliği. Karşılaştırma arasını. Ben e, epistemolojik açıdan da bir kısa karşılaştırma yapabilir misiniz? Hı. Yani bilgiye bak. Bilgiye karşı de sözleriniz arasında da sonuna doğru geçti. İlge karşı modernlik ve postmodernlik duruşunu karşılaştırabilir misiniz? Bir de bu konuyla ilgili daha detaylı araştırmalar için kaynak önerebilir musunuz? Gerekli gelince. Bütün felsefe tarihleri aslında. Özellikle <gülüyor> de modernliklerin <Bavrenci> tarihler <gülüyor> için daha baktığımızda e, Descartes'dan itibaren denebilir. Özne nesne ayrışması, bu kapı gör bir yola günümüzde epeyce eleştirilen, rupalanan bir görüş olarak da ortaya çıkıyor ama bilginin koşulu bu araştırmayı yapmak bir bakıma. Şimdi antropolojik derken de aslında belki bazı felsefeciler arkadaşlar da hızlı bir tez olarak görüyelerler. Kant burada emiyonu oluşturuyor. Yani insana dayalı ama tekil bir tekil bir insan anlayışıyla bağımlı değil sadece. İnsanlardaki ortak varlığı, onun transzendental idealizm dediğim çok teknik bir terim kullanıyorum burada ama anlaşılması aslında çok kolay. Yapmış olduğu çalışmayla mesela yaşama boyunca bilimsel bilginin doğasını araştırmaya çalışmıştır. Ardından da aklın e, pratik, yani etik bağlamda kullanımıyla ilgili ilkeliliği de yasalılığı da gözetmek üzere etik dediğimiz bilgi bağlamı üzerinde çalışmalar yapıp ortak paylaşılabilir bir alan diye, diye çalışmıştır bilgi bakımından. Şimdi antropontolojik derken kalkış noktamızın başka bir türlü olamayacağı iddasını taşıyor ben açıkçası. Bu hümanist anlayışla, insanı öne çıkaran yapıyla, özellikle özgürlükler nominalist ontolojiyle, zaten ne kadar çok teminler çoğalmaya başladı, tekili, bileğini <gülüyor> öne çıkaran bir anlayışla birlikte gidiyor. Modern tecrübe de çok uyuşuyor. Nitekili de zahmetleri burada e, otantik e, bakış açıları otantikliğe sürdürmeye çalışanlar modern bireycilikten güç aldılar bu noktada. Dolayısıyla bireyin varlığını önemsizmek çok önemli. Kozmodernlar da unutmuş şimdi. Çok önemli onlardan. Ondan sonra ayrışıyorlar ama. Bilgiye yönelme ve bilimsel cilgiyi öne çıkarmıyorlar. Kozitizme kadar gitmemek şartıyla diyorum ben açıkçası. Bilimsel bilginin dışında olanlara bilgiyle bilgi olmayan arasındaki ilişkiye postmodernler çok farklı bakıyor. Modernler çok farklı bakıyor. Postmodernler için bilgi dışı olanlar da bilgi gibi muamele görmeyin. İnançlar, inançlar, bir takım kalıp düşünceler. Şimdi günümüzde de bakın, bütün bunlarla bağlantılı alternatif bunların evlerinden de çok tartışmalı bir alan. Ve yalnız da geleceği bilme isteklerinin ne kadar çok özellikle gençler arasında artış gösterdiğini. Basit bir tarih konuşacağım fal olayı. Bu kadar basit. Yani geleceği görmeyen internetten fovak görüyor insanlar. Fovak <gülüyor> mı <Babamı> çekiyorlar? Yok, onlar falcıargın kartı ilginçlikle ilgili yorumu geliyor. Yani bakın modern teknolojik kanallar bilgi evrenine ulaşmanın temel hale güzel bir aracı durumunda. İl de bilgiliyorum ben. Neden? Neden? Bilgiyle bağlantılı olarak gelen ya yani özgürlüğümüze bilgiyle hareket ettiğimiz zaman özgürleşiriz. Bir şeyleri anlamaya, dinlemeye, bilgisel olarak ne olduğunu kavramaya çalıştığımızda bilmediklerimiz karşısında korkarız. Kısıtlanırız. Bağımsızlığımız gider, ajetimiz gider. Dolayısıyla Şimdi postmodernlerde en o da olabilir, en o olabilir yönteme karşı çıkalım. İşte e, yöntem nedir ki? Feyerabend'in meşhur karşı çıkışı, Descartes'in yöntem düşüncesi 1600'lü yıllardır, 1637. Feyerabend'in yöntemi aynı yazdı mesela 20. yüzyılda. Yani karşı çıkışı tüm yılları. Dolayısıyla bin çok geniş literatür var. Bilgiyi öne çıkarmadı. Şöyle toparlayayım, antropontolojik tutum aynı zamanda İsten istemez epistemolojik yani insan bilen bir varlık. İsten istemez antropo epistemolojiyle beraber gidiyor Yani insan eksenli dinle. Başka türlü bilimde var. Dersinizin de gazete tarihinde düşünce tarihinde çok gönderli var. Bilen varlık mutlak varlık anlayışları bilen bir konuyu dağıtabiliriz de biraz dağıtmayalım bence. O nedenle epistemolojik tutumlu yani insana dayalı bir epistemolojinin helaliyetini atmak bu konuda en kafası açık gözümün yani kant olduğunu düşünüyorum. Ee, ondan sonra tabii çok değişik, farklı görüşler de var etkili ama orada insana antroposantrik değil, kesinlikle çalışmamak lazım. İnsan merkezi insan merkezi değil insana dayalı olarak diyorum ben. Yani sadece e, insana odak noktası alıp bütün varoluşların olanları önünde var olandan bir şirki şey olarak anlamında değil. Bunun tam derse de insana çok büyük sorumluluk yüklediği kadar değil. İnsanın sırtındaki omuzlarındaki yük çok ağır. Bunu yıllar önce Sevgi Anlıkları birlikte editörlüğünü yaptığımız kimin için? için derse bir kitabını yazdığım yazdığım yer alan yazımda da ele almıştım. Türkiye'de, Türkiye'den benzeriyle bakışlar gibi başvuru vardı o kitabın. İnsanın tıkla atlas gibi dünyayı omuzlarında taşıdığı çok büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben. Yani özgür olduğunuzda, özel olduğunuzda bir o kadar sorumluluğunuz. Otantik olduğunuzda birileri sizin yanıysa de, de, de, de, de, de, de düşünür. Siz kalıpların peşinde devam edersiniz. Rahatsanız da bir şey bilersiniz. Ama özgür olmak, özel olmak çok çaba istiyor. Çok çaba sarkettiğinizi gerektiriyor. Yeterli oldu mu bilmiyorum. Arkadan sıraya gel. Buyurun. Sayın Hocam e, bu sabah vaktinde aklınıza pek çok sorunu düşüştüren e, sunmanın için teşekkür ederim. Siz de sabah vaktinde geldiğiniz için güzel teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, ben modernlik, postmodern meselesini modernliğin kuruluşu kadar kabul ettiğim e, Kant'ın aynı zamanda ahlakın da kurdusu olduğunu e, düşünecek olursak bu mesele bir de Şöyle bir e, noktayla bağlantılı kılarsan belki daha kolayca birbirimizin üzerinde düşünebileceği bir şeyler yakalayabiliriz. Şimdi şöyle bir hepimiz düşünelim. Ben yaşadıkça bunu yaşlandıkça deniyorum, yaşadıkça bize öyle bir takip kullanıyoruz Evet, yaşadıkça şunu daha çok düşünür olmaya başladık. Eylemde bir takım eylemlerde bulunuyoruz. Sürekli olarak eğlenen varlıklarız. Değil mi? felseki antropolojik neymiş hocası öğrencisi olarak da e, hocamızdan çok şey öğrendik bu konuda. Eyleyen varlık, bilen varlık. Eylemenin türlerinden bir isteme ama bütün eylemlerimizin arkasında bir isteme var. Şimdi alışveriş yapıyorum, alışveriş yapmayı istiyorum. Yemek yiyorum, yemek yemeyi istiyorum. İsteme var arkasında. İstersek yiyoruz çünkü. Yani Hayır, değil. İnsanlı tamamı. İradeyi nereden çıkardınız? İrade. vardı, özür dilerim. İradeyi tabii. İradeyi. Yani biz insanların, hani burada yazar dediğim gibi ya, tercihler meselesinde dokundu. Tercihlerle ilgili ilk, en güzel analizleri, insanın tercihinden varlık olarak özür dilerim yanlış anladığım için e, Aristoteles yapmıştı örneği. İradi olarak yani isteme, irade, istermiş, bütün bunlar bir arada. Ve bizim bütün eylemlerimizin arkasında bir irade var. Sizin değinizde bir isteme var. Ve bu istemelerimizle hesaplaşmamız. Kant'ın bizim önümüze koyduğu istememizin, istemelerimizin devamlılığı derim. Ben daha biraz teldivinimle söylemeye çalışıyorum. İlkeli olup olmaması konusu. İlkeler Neyi, niçin hangi ilkeye dayalı olarak biz istiyoruz? Hepimizin bir düşünmesi gerekir kanaatindeyim. Yani istemelerinizin arkasında neler var? Şimdi bunu özellikle otantiklikle bağlantılandıralım. Ondan sonra tam da tekrar göreceğim ben. Yerellikle, yerel kültürel değerlerle bağlantılı olarak mı söz konusu Bunlar sözünde değişir. keyiflilik de içine girermiş adını almadık ama o da ayrı bir konu bunun içerisinde. Yoksa biz özgür İstencimiz, irademiz, hesap verebilirliğimiz içerisinde mi istemelerimizi gerçekleştiriyoruz? Daha somut konuşacak olursak, istemelerimizin arkasındaki ilkeler arasında örneğin insan hakları gibi bir e, ilkeler bütünü var mı, yok mu? Yani diyelim ki ben aile bireylerinden birinin şu şu şu tahsili yapmasını istemek için şimdi. Aramızda yakınları, çocuğu, torunu, üniversite gibi sınavına hazırlanan kişiler vardır. En azından komşularının çocukları vesaire. Şimdi baktığımızda anneler babalar, çok pratikler biliyorum bakın. Neden çocuğunun şu mesleğe sahip olması, bu mesleğe sahip olması? Geçenlerde i̇şte ben bir hakita mehendisiyle karşılaştım. Hukuk okumak istiyormuş. Demiş ki aile bizim ailede mühendisler var, başka olmaz. Sen de yayıncısı olacaksın. Hadi tabii yayıncısı olmuş. Şimdi çocuğu 8. Evet. sınıfta TEOK sınavlarına hazırlanıyor. Hukukçu olsun istiyorum diyor. Başka hiçbir şey düşünemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> de, çocuk <gülüyor> ve bizim tercihimizde tercih, tercih, tercih bu kadar mı 8. sınıfa giden bir 14. Üniversiteye tercih için tercih konuluk dönemleriniz var Bakın Tercih Öncelikle Aristoteles teyansı yapmayı ben düşünüyorum bu sene. <gülüyor> tercih yapıp ofisine gelmeden önce evliler ve öğrenciler, anne babalar ve öğrenciler tercih neye dayalı yapılır? Kişi 18 yaşında bitirmiş artık bu gençler nasıl tercih yapacak? İsteme yani neye göre? Bakın bu son derece önemli bir nokta. Hepimizin istemelerinin dayandığı ilkeler üzerinde var mı yok mu ilke? Neye göre? Bu düşünmesi gerekiyor. Bunun yolunu otantiklik açmıyor. Bunun yolu otonomi açıyor, özelliği açıyor. Kan bu konularda bizi düşünmeye davet ediyor bence. Ama o noktadan sonra onun kategorik imperatifi kabul edilmez tartışılır bilemiyorum. Ortada çok büyük tartışmalar var tabii. Boş olduğunu, formalist olduğunu falan söylüyorlar kesin katılmıyorum ben aslında. Ama şimdi kan sistemleri yapmadığımız için ee, ona çok da ağır vermeyeceğim o ama şuna bizi götürmeye çalışıyordu kantineli. İlkeler üzerinde, eylem ilkeleri üzerinde düşünelim. Bundan önemli bir şey olabilir değil mi? Diyelim ki bir yönetici bir kanaat önderelim ona tabirle. babalar, eğiticiler, öğretmenler. Değil mi? Yetişkin kuşak. Ergin, olgun olmayı özellikle arasındaki bağ boşuna kurmuyoruz. Kantla bunu çok ayırdığında farkında. Dolayısıyla bu eee eylemlerimizin arkasındaki istemenin dayandığı ilkeler üzerinde düşünelim. Yani nasıl? Erdemlerle. Şey, yani. Şimdi erdemler de bağlı bulunabilir elbette. Değerler de, etik değerler de bağlı Bu ilkeler olmaz, Çıkarlar olur, keyfilik olur. Bugün böyle isterim, canım ister, can isterisi. Sütçede hatta canım istedim ve şimdi tam da yola çıkarak gelişme psikolojisi açısından da bir şey söyleyeceğim. Bu da hep ters etmeye dayandırmak istiyorum kesinlikle. Bir çocuğun yetişmesi, erdirmeşmesi, olgunlaşması Ya da bir insanın istemeleri üzerinde düşünmesiyle başlıyor. Buna ilişkin sınırlar çizmesi. Ama bu sınırları kendimi çizecek, öğretmen mi çizecek, anne babamı çizecek Herhangi bir sağlık sorunu varsa, hekim, doktor mu çizecek, hukuki bir sorun varsa diyelim, işte sosyalizmet uzmanı mı çizecek sırasında yani sınırlar bir şekilde çizilmesi gerekiyor bazen. Özel olan kişilerce sınırları kendi çiziyor. Otonomos dediğimiz zaten, autonomos, yasasını kendisinin kişinin bulması. Bundan ancak bildiğiyle olabileceğini düşünüyoruz açıkçası bu görüşlerle olanlar. Yani bilemiyorum bu çok önemli bir ipucu gibi görünüyor bana. Evet, şunu da çok siz soruyorum. Çocuğu çocuk yapan nedir diye ben sordum yine burada da sorayım son On binlerde çok tekrarlı oldum bunu. Nedir çocuğu çocuk yapan? Çok zor, tamam. Güzel, tamam. Özgür düşüm, çok, çok, çok güzel. Başka? Rüzgar düşün. Rüzgar düşün. Allah'ım sana göre. Valla benim gözlerim. Sorunun gözler nerede görüyorum? İstiyor. <gülüyor> İstemem. Ne <gülüyor> ister çocuklar? Evet, Hatta evet, büyüklerde bile. Büyüklerde bile yani istemeleri çok artık böyle mantıksız da olmaya başladığı zaman ne deriz biz yine çocuklaştı deriz miyiz? Bana göre böyle bilmiyorum sizler düşünün, tartışın. Eee istemelerinizle ilişkimizi, istemelerinizle ilişkimiz üzerinde düşünmemiz çok önemli. Bu düşünmenin hesabını vermek çok önemli. İşte kan bunların peşinde ilgili geliyor bana. Günümüzde de özellikle o kadar muazzam cazibe alanları var ki postmodern durumda her şeyi her yerde her şey her şeyle beraber o güne kadar düşünmediğimiz istemediğimiz şeylerin bir süre sonra harika melekleri olabiliyoruz. Veya farklılıklarda karşılaştığımız zaman. Bu çok önemli bana göre. Bilmiyorum. Buyurun. Bu durumda e, insanın e, getirdiği özellikleri evet. ee, ama bilgiyle bunu bu istekleri bilgiyle ancak ıı, filanlayıp bilgiyle karşılama. Karşılama. Hı -hı. ancak o zaman doğru ıı, yolu bulabiliriz herhalde umabiliriz tabii yani e, şimdi diyelim ki modern bir kişi dediğimiz zaman bedeniyle ilişkisinde değil mi, değil mi modern dersiniz? güzellik hayatla mesela bedeniyle ilişkisinde ne bileyim ee, zihinsel durumuyla ilişkisinde var olan herhangi bir kişi herhangi bir durum herhangi bir olup biter var olan herhangi bir şey ne dersiniz değil bütün bunlarla olan ilişkisinde e, ne bileyim durup düşünen ...farkına varan bilinçli olan değil mi insan gibi geliyor benim acaba böyle bir şey geliyor açıkçası modern insan dediğim zaman. Alışılagelmiş çabuklarla nasıldan düşünmeyen, yeniliklere açık olan. Bakın modernitenin öne çıktığı dönemlerde 16. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl bütün bu yüzyıllarda dediği gibi Avcun'un 16. yüzyılda itibaren kesintisiz bir şekilde modern düşünüş varlığını gösteriyor Avrupa coğrafyasında. Bütün dünya yayılıyor. Teknolojiyi de ağlarla net gösteren yayılıyor da burada yenilikler var. Yeniliklere açık olmalar. Yenilik kavramı çok kullanılıyor. Hesaplama yapmışlar. Bacon'ın Novum Organum kitabının adında da yeni sözcüğü var. 180 kere geçiyor kitapta. yeni ve yeni sözcüğü. Novitas veya Novum Nova Novus sıfat olarak kullandığımızda üç cins üzerinden da incelenmektiğinizde dişi, elif ve cinsiz olmak üzere yeni olmazsa olmazı. Şimdi biz hepimiz bir dilekim e, ve dünyaya geliyor özellikle. Gerekli diğer genetik bir yapıyla ile geliyoruz dünyada. Yani. İşte önemli olan, gittikçe de ne oluyor mesela? Bunları anlamaya çalışıyor bilim, bilgi. Tıpta o kadar ilerlemeler var ki. Benim bir arkadaşım bir test yaptırmıştı. Belk tıpkı olma ihtimali genetik yapısından dolayı çok yüksek. Yani bunları bile anlamaya doğru biliyor insanlar. Hangi genetik yapılar, hangi hastalıklara eğilimi var ne yapacak? Şimdi modern insan ne yapacak? bunlara göre hayatını içimden gülmeye çalışacak. Modern olmayan en azından gülmük gülden yola çıkararak Aman canım acı patlıcanı kırağa almaz diyecek, Bana bir şey olmaz diyecek. Vesaire vesaire. Yani bu bile hayat karşısındaki duruşta da e, çok alışılagelmiş ilgilik kalıpların içerisinde de baktığımızda e, bilgiyle, bilimle, yenilikle, bireycilikle bazılarına çok kızabilir, alınabilir. Çünkü bunlarda bağlantılı bir gidişatı var, akıllı modem kullanımıyla bağlantılı bir yapısı var. Bilemiyorum ne kadar denetli olduğumu, bir değil çok birlikte, lehinde ve denetle. Buyurun. Ee, ben şimdi biraz tersler yapacağız. Hiç fazla etkili değilim Çok teşekkür ediyorum. Benim de benim için büyük katkı oluyor. ya. Evet. Ee, şimdi evet, okuduğum bir. dolu yapıyorlar ve o gece kondularda oturuyorlar. Çünkü neden geniş ne kapsamlı bir çözüm üretilmiyor. Yani onların varlığı göz önünde bulundurmalı yoksa, yoksa yağı arayacağım. Tabii, <gülüyor> <gülüyor> Bütün ödürücü silahlara akıl buldu. Orta çağda işkence diye yazmış yazı yazmıştım ben yıllar önce. Bütün işkence araçlarını akıl incal etti. <gülüyor> Öyle mi? <mü>? Akıl görüyor. <Evet>. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> yapar akıl. <gülüyor> akıl. Hakoz e, olacak, onu tutturacak bir şeylere ihtiyaç var. <gülüyor> evet, işte. Evet, ben, e, Orada da başka bir tür <gülüyor> bilgi. Etik bağlamdaki bilgi hem de bir nasip ön görüyor. Özgörü. Çünkü bizim felsefi antropolojide olduğundan bildiğimiz sıralar böyle 17 tane temel insani fenomen. Bunlardan bir tanesi önceden gören, önceden belirleyen, tahin eden varlık olarak insan der. İnsan felsefesi veya felsefi antropolojik tarafında kendi deyişiyle. Ee, önceden gören, tahin eden bir varlık olarak insan öngörüde bulunacak. Günümüzde de e, vizyonlar terleziyordu değil mi? İnsan olarak şeylerimize, okullarımıza, ilkokul, orta ortaöğretim bir şey verirsiniz, ne kurumlara vizyonlar yazıyoruz, misyonlar yazıyoruz. İşte şimdi burada bütün bunları da yaparken acaba nelerden burada çıktığımız ihtiyaçların, gereksinimlerin saptanması noktasında eğer bir ülkede, bir kent yönetiminde buradan bir kalkış noktası söz konusuysa ihtiyaçların saptanması en başta o. Yani açıkçası otantik e, olarak yaşamını sürdürmek isteyen otantiklik içerisinde, hakikilik, yerellik, kendine göre yaşatmayı, sürdürmeyi istediği şeylerle gelen insanlara da eğer modernlikte, doğru düzgün bir modernlikte ise, sınırları belirli olmak üzere, benim için o sınırlar insan hakları, o sınırlara gelinceye kadar o otantikliğini yaşama alanı açması gerekir. Ama böyle olmadı. Elbirli yıllarda İstanbul Örneği muazzam bir bir anlamda aklın modern kullanımıyla üretim ilişkilerinin değişmesi değil mi? Fabrikalarla benzeri. Daha sonra onun ya, fabrikaların yanına siz okul yapmazsanız, ev yapmazsanız e, ibadetane yapmazsanız bunları yapabiliriz ama yaşları var çünkü. Ve bu konuda da dünyanın belki enik araştırması İstanbul Üniversitesi'nde 60'lı yıllarda başlıyor. E, 60'lı yılların ortalarında yanılmıyorsa ya da başında e, antropoloji bölümü kuruldu. İlk yaptığı araştırma günden birçok kimse bunu biliyor mu? Gecekondu Fondü Seyit'in burnundaki Gece, kondu, gece araştırmasıdır. Bir hmm. e, Amerikalı yaptı bunu bu araştırmayı. Benim de hocam oldu Amerikalı. 3 yıl çünkü ben aynı zamanda de okudum. E, dünyanın son büyük antropoloğu derlerdi o yıllarda. İstanbul Üniversitesi tam bir modern anlayış içerisinde böyle bir kişiyi getirip, bölüm kurduldu. Bu kişinin yazısı ortalıklardaki yok sadece bir tanesini biz elde ettik, hatta Debiya Akarsu armağanında ben o yazıyı yayınladım. İlk verdiği ders bu antropolog. E, Hart, Profesör Hart. E, İzlendirmeyi şimdi, my... My... Ihtiyaçların, ihtiyaçların saptanması, Şimdi hepiniz bunu eğer siz modern bir anlayışla hareket ediyorsanız bir kurumda çalışan olarak yeni bir üniversitede çalışıyorum. Eğer modern bir anlayışla hareket ediyorsam ki etmem gerekir. Üniversitelerdeki ortamlarının bilginin kamusal olarak paylaşıldığı ortamlardır açıkçası. Ne yapacağım? Öğrencilerimin ihtiyaçlarını saplamam gerekir. Akademisyen arkadaşlarımın ihtiyaçlarını saplamam gerekir. Fizik mekanla ilgili ihtiyaçları gözetmem gerekir. Eğitimle ilgili programlarla ilgili program geliştirme ilgili dünyadaki yerinizle ilgili başka üniversitelerde karşılaştırma ve ihtiyaçları sattarken de karşılaştırma yapmak zorundasınız bir noktada. Yani bütün bunları yaptığınız zaman siz modernsiniz demek istiyorum yani çok yorum olarak. Ama bunların dışında hormonu istemiş, Öğrenci, sadece bir öğrencinin isteği veya hatta hiç ihtiyaç değil ama ihtiyaçmış gibi görünüyor bir takım yanlış saflamalar da olabiliyor. O zaman da sizin okurumu modern kılmanız, geniştirmeniz mümkün değil. Üniversite reformunu düşünün. İstanbul Üniversitesi'nin reform hareketi. Şimdi bazıları için bir şiddet hareketidir. Son günlerde bunlar çokça söylemiyor. Ayrıntısına bakıldığında yolu yorduğunu bakımından belki bir takım hatalar hakikaten yapılmış olabilir. Ama bir yandan da düşünüyorsunuz dünyadaki gelişmeleri, bakıyorsunuz üniversiteler tarihini ...modernleşmesi gerekiyor. Neden? Üniversiteler hangi dönemde icat edildi? Bir sorsan ne zaman? 1000'de. Üniversiteler icat edildiği yıllar orta, orta, orta yılları. Ardından ne geldi ama? Orta çağ üniversitelerinden sonra Hı. Humboldt var, üniversiteler. Humboldt üniversite gibi şey, e, tipi, e, türü neye dayalıydı? Humboldt Üniversitesi'nin, Alman Üniversitesi'nin bilimsel. bilimsel araştırma, araştırma eksenliği. Amerika hatta örnek aldı. Amerika'nın üniversitede kurulurken Humboldt Üniversitesi'ne örnek alındı. Peki şimdi üniversiteniz nedir? Küresel üniversite deniyor. Bir yıl belirlemeler var. Çok önemli kitaplar yazıldı bir konularda son yıllarda. Türkiye Cumhuriyeti 1933'te Cumhuriyet'in ilanından 10 yıl sonra bu işi Mercif Oğuz'un aldı yeniden daha işte ee, ne yaptı? Ee, 1933'ün 31 Temmuz'unda kapatıp 1 Ağustos, ertesi gün İstanbul Üniversitesi adı altında açtı ama bunu neye dayalı yaptı? Bir rapora dayandırdı. Gelişik güzel yapmadı. Bilmiyorum aranızda Marş'ın raporunu okumayan var mı? Okumayan diyorum. <gülüyor> Okumamız <Okulumuz var> lazım. <gülüyor> bir yıl çalıştı İsviçre'nin pedagog Marş. Bir yıl adam akıllı rapor yazdı. Bu konularda çok yazıp çizdiğim için söylüyorum. Hala o raporda yazılıp da bugün de hala sorun olarak önümüzde duran şeyler var. E, Sekte'deki yoldan özünde. Dolayısıyla ihtiyaçların saptanması ve bunun bilgiye dayalı olarak gönül, hatır, gönül, işiyle filan şirin görünmek için filan değil. Vazifede bu galiba en böyle bülger bir tabirle. Modern insanlar bir işi yapmaz. Romantik bakmaz bir bakıma. Başarı e biliyorsa hep romantik bir modern olmayı da unuttu. Ama olamıyorsa modern tedarçı olacak. Hızın verirsiniz. Tamam değil. İkinci bölümünde var. Umarım Buyurun. en iyi yolun verildir. E, şimdi diğer boyutu da şu. Hani, Sağ e, konusuyla ilgili siz bir örnek vermişsiniz. E, dediniz ki işte, genetik film çok ilerledi. Artık e, çocuk, e, konusunda potansiyonlar var, var mı? Bu problemliği, yaskınlıklar bunlar belirleniyor. Şimdi bir de işin öbür tarafı var. Bunu da yakın yapıyor. <gülüyor> Şimdi <denedik çok gülüyor> insan sağlığı için bu al çok faydalıdır. Çok değerli. Yaparlar bizimle yaşam gidecek falan. Şimdi tahsil balları, e, tanıdımını yapıyorlar. E, Dünya kadar insanların beynine ne yıkıyorlar ya da işte bir takım e, diz ağrısını Moderniteden yani, e, çok yararlanıyorlar. Çok yararlanıyorlar yani. ama evet. arada çok önemli bir fark var. Mesela benim annem hep şey derdi e, İşte bu e, çordalar falan yeni çıktığı ama şu anda kendisi hayatta değil artık. Yani bu çordalardan anlayalım işte içtik işte, katkı maddesi varmış falan deyince yani Sağlık Bakanlığı'nın satışına izin vermez kızım derdi. Yani bir <gülüyor> zamanlar böyle bir Sağlık evet. Bakanlığı vardı. Belki de ihtiyacımız olan Öyle güven hani duyacağımız, evet. sadece kar amaçlıya bakmayan işte, evet, e, değerler çerçevesinde e, yani o tür bir modernlik, öyle evet, bir, yani, bir yani, akıllı, öyle aktörü bir düzenlemeye evet, ihtiyacımız var. Doğru. Yani ben daha böyle kresiye evet, kesilerek evet. arttırdım. Yani. Diklerken de akla bağlantılı, evet, biz de öyle anlıyoruz daha evet. çok. Evet. Eylem alanı ilgili, onun evet. ilgilisi ile ilgili, onun da bilgi ile bağlantısının kurulmasıyla ilgili. Ama bundan 40 sene önce sigara reklamları da mı içti? Işte? <gülüyor> <gülüyor> Çok, <gülüyor> şey Çok yarar. Zihninizi açar. <gülüyor> reklamları. Geçenlerde <gülüyor> <lirkağı> geçerliğiniz <çizimler gülüyor> öğrencilerinizde böyle bir program yaptık da oradan biliyorum. Ama bilginiz arttıkça mesela şimdi pernizler konusunda yine modern insan işte ne yapar demesine içmesine dikkat eder. Pernizlere bulan azar. Burada da tabii bir noktada e, yorum ikisinin arasında kalabilse yani hem otantikliğimizi korusak ve de modern bir takım şeylerle bilgiyle de kendimizi tomatsak herhalde en güzel sentez olurdu. En güzel sentez, onu nasıl yapacağız? Bilmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle, ben bilgiyle, bilgiyle felsefi bir ekimle, felsefi bir ekim burada çok önemli. Bilimsel bilgi, sanatla bağlantılı olma yani <gülüyor> bizdenen <yani>, hep <gülüyor> deriz ki biz insanla ilgili olan her şeyin sanatla da bağlı olan bilgilerin var. Çünkü fikir, bilinçik bileysen tekrardan başka eşi yok. O nedenle de hakikaten kendinizi bir bakıma dinlemek, kendinizi tanımaya çalışmak, yani felsefi derken bunları ben kastediyorum. Kendini tanıması, insanın aynı zamanda tanımaya yönelik olması. Bunun için emek, çaba harfı sahip etmesi açıkçası. Bunlar da çok önemli ama ezbere ferdik yapıyoruz mesela sırasında. Uyar mı? Uyar mı? Uyar mı? Çok sorun var. Öncelikle sezonun evet. geçitleri, evet. işte reklamları, çok bir çok bir şey var. Bütün şey bunlar evet. içinde modernizasyonun olukları çok güzel kullanılıyor. Reizyon edilir. Çok evet. teşekkür evet. var. Nasıl yapalım? En önce kaldıranlar, şimdi siz daha sonra bir gelmez, buyurun. Arkaya da söyleyeceğim. Buyurun, buyurun. Hocam çok teşekkürler. eder. Ben şu öyle anladım eleştirimizi, postmodernizmin bir anlamda cehaletin kusanması cümlle algılanabilir öyle bir dönem diyenizdeki görüyoruz. Ben şey soracağım. Özne nesne içinsinin biraz açığımız mümkün olur mu? Ne, nasıl algıladınız özne nesne ilişkisini modernitede ve postmodernizmden? Şimdi postmodern tedirginlerin ayrıştırılmaması derken. Bir yandan da şöyle düşünebiliriz, birbirini karşılıklı var etmesi demek belki en iyi çözüm yolu olabilir. Yani herhangi bir var olan karşısında ben o var olanı fark ederim. ona doğru yöneliyorsam, çeşitli insani ne diyebilir kapasitelerimde, duyumlarımla, algılamamda, düşünmende, belli saklı tuttuğum deneyimlediğim şeylerin tortusu olarak derne kalan deneyim e, izleriyle veyahut da bilgi bir hekimimle bütün bunların arköründen karşılıyorum nesneyi. Var olanın daha doğrusu. O anda o var olan nesne haline geliyor. Sizinle ben sebebi ilk haftalarda öğrencilerimize şu açıklamayı yaparız. Var olanın nesne olmasıyla insanın özne olmasının paralelliği. Yani her insan insan var bir var, varlığı. Tamam. Ama bilmeye doğru yöneldiği zaman özne, eylemeye doğru yöneldiği zaman özne. Mesela nemiş olayıp eleştirir mi dersleri kitaplarında? İnsanın sadece bilgi öznesi olarak alınması da sakıncalıdır. Doğru değildir, yanlıştır. Değil, hatta akanda da eleştiride bulunurdu. Ama bence yani yanlıştı oradaki nokta. Çünkü tam eylem öznesi olarak da insanın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Öncesi şöyle dedi: Bilme, eğlenme değil, dile getirme. Bütün bunları üç boyut olarak alacak olursak, düşünme, bilme, dile getirme diyelim yada daha yalın olarak, bu üç boyutta da sizin kişi olarak, yani e, var olan olarak, bütün bunları bilinçli olarak yapmaya başladığınız andan itibaren özne oluyorsunuz. Nitekim hukukta da faaliyet miyor muyuz? Yani en failli meçhul -e -vail -vail de failli. olan arasındaki fark gibi düşünün bir noktada. Öznesi olan, yani onu taşıyan subjektum dediğimiz zaman objektum dediğimizde de karşıda olan demek. Objektum karşıda bulunan demek, karşıda olan demek. Mesela bunu en iyi karşılayan modern dillerden biri Almancadır. Karşıda durandır, derken şart dediği zaman nesneyi anlar. Yani Böyle bir analiz yaparsak nesne karşımızda duran, o zaman da biz özne ikisinin arasındaki ilişkiye bu nasıl bir şey? Ne tam moderndeki gibi tam bir ayrıştırma burada söz konusu? Benim yorumuma göre bir çok varlıklar yorumlayanlar modernite evet, nin içinde veya tapoz modernde de olduğu gibi nesneyi öznenin içinde diyorlar. Hayır, İkisi karşılıklı birbirini var ediyor. Bu konularla ilgili felsefede yapılan bütün çalışmaların analizinde de epistemoloji biliyorsunuz. Epistemolojide de e, idealist epistemolojiler realist epistemolojiler belirlemeleri yapabiliriz mesela. Bütün bunlarla bağlantılı olarak da baktığımızda bir ikisinin e, payını veren dedirmeyi karşılıklı var eden yapılar olarak e, görmemiz lazım. Yani insanın özne haline geldiyse Yetişme çağında büyümesi, işte e, tercihleri konusunda diyelim, istemeleri konusunda bilinç kazanması değil mi? Evet. Ama böyle değilse eğer çok sıkı e, grup kültürünün içerisinde özne olunabilir mi? Grubun hakim olduğu, her şeylerin karar verdiği bir ortamda olması mümkün değil. Yani özne olmanın da koşulları var elbette. Ee, ama bu nesnelerin de varlıkça özneye bağlı olduğu anlamına gelmiyor. Geli gelmişken şunu da belirteceğim arkadaşlar. Sık sık çünkü sizler çeşitli felsefi kitapları okuyorsunuz el kitapları, sözlükler ve benzeri. Bunların bir kısmında e, idealizm realizm bağlantısı vurulduğu zaman ontolojik anlamda realizm ve idealizm Epistemolojik anlamda realizm ve idealizm mi? Buna bakmak Satın bütün söyledikleri epistemolojik anlamda idealizme ilişkilidir. Satın ontolojikliği düşünmemek gerekir. Yani onun için idealizm, idealizm sözcüklerini e, ontolojik yani varlık bilgiselit bağlamında mı kullanıyoruz? Epistemoloji bağlamında mı kullanıyoruz? Da, bunlar da bunları teknik bilgiler veriyoruz hem alanımızı. Dolayısıyla sözü şöyle özetleyeceğim. Karşılıklı bunların bütünlüğünü bağlayan yapılar. Öznel mesela. Evet, arkadan buyurun. Ee, burada diğer olarak dil e, ya da kalıp e... kalıp olarak e, sürekli modernlik ve postmodernlik üzerinde duruyoruz. Evet. Ama biliyoruz ki yaygın olarak da modernizm kelimesi e, kullanılıyor. ...ve çoğu zaman da yanlış kullanılıyor. Evet. Bana göre modernlikten postmodernliğe geçiş esnasında yaşanan bir deformasyon modernizm. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nedir size göre? dediniz Biraz açın. Hangisi? Modernizm mi? Modernizm, moderncilik. Moderncilik veya moderncileştirme, modernizasyon. Evet, evet. Yani. evet. Burada açıkçası özellikle kamu yaşamındaki değişiklikler söz konusu olduğundur. Ve şöyle bir açımda 5 .5 e bir parantez açarak özel toplumsal, sağ yaşam. Şimdi diyelim ki kamu yaşamında bu e, şeyleri modern olan bir takım görüşleri yapılması gerekenleri insanla bağlantılı olarak ihtiyaçların karşılanmasını kör bir anlayışla hiçbir şekilde analizler yapmadan hiçbir şekilde bu hizmetin ayağına götürüleceği insanların özelliklerini, olan bildiklerine, yerelliklerine, bunları dikkate almadan bir şeyler yapılırsa, buna ben biraz böyle despotik, modern dayatma gibi algılıyorum mesela. Bunun olması gerektiği kadar değil. Ve bu da yapılmıştır çeşitli toplumlarda. E, Dayatılmıştır bir şeyler ama e, ne olursa olsun yürümiyor, sökmüyorlar tartık olan ağır basıyor. söyleniyor ne demek istedim? Buradaki herkes anmıyor bence. Dolayısıyla çok e, ayrıntılı düşünmek gerekiyor bana. Modernite ne ne olduğunu kör bir altyapı içerisinde değil, tapınarak değil, yeni bir ne biliyorum tapınma kutsallaştırma kavrayışı yaratarak değil. Artılarını eksilerini değerlendiriyor. Ne dedim mesela teknolojik akıl ya da e, teknik akıl, aklın araksal kullanımı bütün bunlar çok sıkıntıda yaratabiliyor modernleşme ve modernleştirilmeyle modernizmle birlikte diyor. İzhalidir. O halde yerli bir durum, modern bir durum, aynı zamanda bir duruş, insani bir duruş. Dolayısıyla bunların hepsinin çok iyi ayrıntılandırılması gerekiyor. Devlet tarafından işte şöyle yaşanacak. Böyle bir evde oturulacak. Eee evet şimdi bölgeler arasında farklar var. Ne da okul sistemleri. Sistler <gülüyor> ki <gülüyor> şöyle olacak, böyle olacak gibi e, bunların moda tabirinde haklılık payı olan olmayan yalnız orada da çok kafalar karışık. E, ne oluyor? Tek, tek tipleştirme deniliyor mesela. Yani. Bireyin tekili. Oysa moderniste de aslında gerçek sağlıklı bir moderniste de. Moderniste, modernleşmeye düşmeyen yüpedelerde iklimden aynı kendine koymuyorum. Modernitede olup biteni daha yakından tanıma anlama gibi bir durum söz konusu. Dikkate alma söz konusu. Modernitede kadar yapıldı mı? Evet, başka buyurun. Evet, buyurun. Teşekkür ederim sizler için. Ben e, şeyi sormak istiyorum. E, biz insanlar e, seçebilen, e, özgür olduğumuzu düşünen bölümleriz. E, şimdi ben oturuyorum. Sabah bu kapıdan geldiğinde önce sandalyeleri gördüm. Küçüklerden gelen bir bilgiyle sandalyeye oturabileceğini biliyorum benim. Yani herkes bilir. Ondan sonra sandalyelerin boş olduğunu gördüm ve boş olan sandalyeye oturabilecek olası bir canlanıyorum Ama şöyle bir durum da var. Ben boş sandalye oturduğumda yani bu boş sandalyeleye koyan bir bilgeli var. Yani sabah mesela biz gelmede ördük bu sandalyeyi koyup Şimdi biz özgürce. Buraya oturtabileceğinizi söylüyoruz ama burada tam bir özgürlükten bahsedilebilir miyiz? Yalnız, tam Yani, işe sonuç olarak söylüyorum ben de. Yani, sonuçta müsaade bu yani değil. Buralara bu konuda, söyleyen birileri oldu sana. Doğru <gülüyor> mu? Doğru. Yani, söyleyen bu kültürel yapı içerisinde, evet, evet. buranın e, tasarımlanması içerisinde, zahine geçmesi buna tabirde, mandaleler evet. var. Dedi ki, işlevselliği bu oturtacak. Ama, ...konuşmaları yapıyor olsaydıkça şey hemen böyle dizecek. <gülüyor> evet. evet. Yani burada... Hani, ...seçebilmemiz de... ...değilim bir konsepte dahil değildi. Evet. evet, öyle ama. Öyle. Evet. Evet. Yani çocukken yani, mesela... ...ne yaparsınız? Burada gülünebilecek bir sediye varsa... ...bizde gül varsa... ...koltukta çıkarmakları görürsünüz mesela... Erişkin olduğunuz zaman orada gülürmeyeceğini öğrenmişsinizdir artık, <gülüyor> yapmazsınız o işi. <gülüyor> Veyahut da şuraya çıkıp oturmazsınız, diyorsunuz ki şuraya oturmaya kalkarsan ben düşerim filan. Yani tabii o ürünler yapardım. Şimdi şuraya şöyle bağlayabilir miyim mi siz dediğinize? Önemli sonunda içinde bulunduğumuz toplumsal deli, ürünler, e, malzemeler bütün kullanım nesneleri, daha az gelip toplumdaki yani kavramların eşliğinde kullanalım bütün e, tüketim topluluğu mesleleri bizi nasıl yapıyor? Değil yapıyor. <gülüyor> Mimani yapı bizi <gülüyor> değil yapıyor. Hatta değil mi? E, diyelim ki e, çatı katında yaşıyorsanız eğit durmak artık sizin doğal durumunuz ağrı bir önemsiz. Mimani yapı bilmiyor bizi. Ben hep bunu deneyim mimarlıkla okuyan öğrencilerle çalıştığında siz o kadar önemlisiniz ki mekan yaratarak bizim hayatımızı temelden değiştiriyorsunuz. Yeni rampalara, kaldırımların yapısı vesaire bütün bunların hepsi tekerlemiyor. <gülüyor> Şimdi bunlar da tabii karşılıklışa, hesaplaşarak... doğru olan olmayan. Bunlarınki sefer önce mesela katıldığımız sınıfımızın bakım atlasında yaptığı toplantıda öğrendim. Bilmiyorum belki sizlerin hepsi biliyordur. Eğimler ne kadar olmalı rampalardaki? Engellilik taşılarımızdaki çıkarılması için araçları yine. En evet, maksimum 17 dereceymiş. Hatta 10 derece olması daha idealmiş. Şimdi bakın bütün bunlar. Şimdi ne oluyor? Evet. Gerçi bir yurttaş 30 derece eğim arabasını çıkaramayacağı için özgürlüğü kısıtlanıyor. Belki de Haliç e, Kompli Mertesi'nin 17'ün üstün değilmiş. Gidemiyor oraya. Orada belki bir şey dinleyecek. Şimdi açıkçası özgürlükler yaşama standartlarının yükseldiği, çok olmayan şirketleriyle bunlar. Ne kadar çok insanın hayata katılmasını sağlayabiliyorsa o kadar çok orada özgürlükler var mı eve kapanmıyorsa, çıkabiliyorsa dışarı. Bunların üzerinden bu filmi biz çokça biliyoruz. Bunların da aslında olabilmesi modern bir şeyle devam Gerçek anlamda modern bir dağlar. değer ve önem veren, araksallaştırmayan, modern birleştirmeyle bir tanesi yok bunun. Kesinlikle. Doğru düzgün insanı dinleyecek, bakacak, doğayla dinleyecek ve bir şeyle o zaman modern olmalıdır. Onu dışındakiler boş ver yani evlerde akıllı evler olmuş telefonlar akıllı olmuş o telefonlardan hangi modern mesajların aktığı önemli <gülüyor> e, bu sallanmış veyahut da ne bileyim cemaat işleri veyahut da e, tehdit mesajları şu insanları yok edecek şeyler aktığı zaman bu da bir olsada ama modern değil bence <gülüyor> bir soru daha alıyorum ondan sonra tamam buyurun Hocam eee hepinize çok teşekkür ederiz. Eee evet. modernite, postmodernite konusunda e, sunumu e, yanlış anladığımızı zannediyorum ama e, aklımda kalırsa da arası olmayan eee evet. damlasını çağ ve e, hala da sizden öğrendiğinizce devam eden hübaylar tartışması sonunda dikine e, dönemiyle eee yürümekte edecek. Evet. Birincil olan sonradan ee, sanıyorum durumda şöyle bir şey geçti. Hani modernlik tüme, postmodern tiker. Yanlış anlamını ümit ediyorum. <gülüyor> şöyle. E, hem ikisi de bireyin varlığını çok önerse. Çünkü postmodernlik de çocuğu. Kim ne derseniz. İkisinin de ortak parçasında bireyin varlığı çok önemli. Ancak modernlik çok yalın ve kısa söyleyeceğim kavramsal olanı, tümel olanı, bütün bunları önemsiyor ve buradan o bileğin daha iyi anlaşılmasını sağlayabiliyor bileliği içerisinde. Postmodernite de burada tıkanıyor bazı şeyler. Orada tekinin içinde sadece kaldığı zaman yani bu tıpkı bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz denir kanun felsefesinde böyle bir küçük cümlelerde ifade edilecek olursa Veyahut da algıyla kavram arasında duyumlanır, algılanır olan içerikle o duyumlanır, algılanır olan içini çerçeveleyen bir kavram arasında sıkı bir bağlantı vardır. Birbirine tam oturması gerekir adeta bunu. ee, modern bunun. Modern bir adımın duruyor. Bir defa tünelleri kabul etmiyor kosmoyenlikleri. Kesinlikle yani kavramsal, üniverseller, tüneller, kavramlar yok modernlerin anladığı anlamda. O bireyde takılıp kalıyor sadece. Şimdi orada da sıkıntı şu, o bireyde takılıp kalınan <gülüyor> noktada grup kültürü haline insan dünyasında düşürür. Geldiğimiz zaman o bireyde tek bir durumda takılıp kalınıyor. Onu bir öz haline getiriyor arkana ve başka bir grup üzerinde bastırıp ulaşıyor. Yani tek bir özelliği, tek bir gereği bir tepe alınıyor O tek bir özellikten gruba doğru bir taşma grup kültürünün temeli oluyor tek özellik. Açıkçası çok yorum olarak konuşacak O zaman da özcü bir durum ortaya çıkıyor. Bunları tabii çok uzun analizler yapmaktan. birkaç oturumlu iş aslında. Torun geldi yani. Evet. Konuşsa sağlık. Bir an. Evet. Böylece And well, thank